Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, deniz yaşamını korumak amacıyla 2014 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi kale içinde kurulan Türkiye'nin ilk deniz biyolojisi müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı halinde, batık bir korsan gemisi şeklinde dizayn edilen müzede 19 tür köpek balığıyla 150 tür kemikli balık, deniz kaplumbağası, süngerler, mercan, karides, istakoz, yengeçler, Kabuklular, ahtapot, kalamar, sübyeler ve deniz yıldızları olmak üzere yaklaşık 500 tür deniz canlısı var. Deha'nın haberine göre her yaştan insana hitap eden müzede denizlerde yaşayan canlıların tanımı, biyolojileri ve ekolojileri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Müzede aynı zamanda deniz kirliliği, sürdürülebilir balıkçılık, iklim değişikliği, nesli koruma altında olan deniz canlıları ve koruma statüleri, koruma alanlarına ilişkin eğitimler ve seminerlerde düzenleniyor. Türkiye'de ve Akdeniz'de su altında yaşayan canlı türlerinin bulunduğu müzeye kısa süre önce iki yeni balık katıldı. Balıkçılığa olumsuz etkisi olan, normalde Hint okyanusunda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden olan aslan balığıyla yaşam alanı yine kızıldeniz olan balon balığı son yıllarda Akdeniz'de en sık görülen türler arasında. Bu nedenle de müze alındılar. Müze dışında yakından inceleme şansı bulunmayan bu iki tür ziyaretçilerin dikkatini çeken türlerin başında. Süveyş kanalının açılmasıyla her türlü denizel organizmanın Akdeniz'e doğru göç ettiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu göç eden türler arasında en fazla balon balıkları aslan balığının iki türü yer alıyor. Zehirli olan taş balığı da geçiş yapan balıklar arasında. Ancak şu ana kadar yalnızca İskenderun körfezinde tek bir örneği var. Bilindiği üzere Akdeniz ekosistemi artık değişiyor. Yerli türlerin yerine Kızıldeniz türleri almaya başladı dedi Profesör Doktor Gökoğlu. Antalya Körfezi'ne baktığımız zaman sokar, aslan, balon, naylon ve kardinal balıklarının çok hakim olduğunu görüyoruz. Yeni türler eklenmeye başladı. Biyolojik çeşitlik açısından baktığımızda ise deniz kestanesi, deniz anaları bu türler arasına girdi. Doğu Akdeniz ekosistemi değişiyor. Kızıldeniz kökenli türler Burada hakim olmaya başladı diye konuştu Profesör Gökoğlu. Afrika'nın Nijerya'dan sonra ikinci büyük petrol üreticisi Angola Paris anlaşmasını onaylayan ülkeler arasına katıldı. Ülkenin yeni atanan Dışişleri Bakanı Tete Antonio parlamento'nun oy birliğiyle anlaşmayı onayladığını duyurdu. Böylece Türkiye ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma taahhütlerinde bulunduğu Paris anlaşmasını hala onaylamayan 7 ülke arasında kalmış oldu. Climate Change News'dan Chloe Farrand'ın aktardığına göre Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Kabine Müdürü Giza Gaspar Martins oynaramamızın acil olduğunu düşünmedik. Ancak Paris Anlaşması'na olan bağlılığımız konusunda hiç şüphemiz yoktu ifadelerini kullandı. Angola'nın anlaşmayı imzalamasından onaylamasına kadar geçen 5 yıl içerisinde ülke için bir iklim politikası geliştirilmiş, bir iklim gözleme ve güncel emisyon verilerini sağlayan bir ulusal izleme sistemi kurulmuştu. Angola'daki Birleşik Krallık Diplomatik Misyonu haberi memnuniyetle karşılayarak onaylamanın Angola'yı COVID-19 salgının ardından sürdürülebilir bir yeşil iyileşme sağlamak da dahil olmak üzere sürdürülebilir bir yaklaşıma yönlendireceğini söyledi. Angola'nın onayıyla birlikte 197 ülkeden 190'ı Paris Anlaşması'nı onaylamış oldu. Onaylamayan 7 ülkeden emisyonları en yüksek olan ülkeler ise sırasıyla İran %1,66, Türkiye %1,04 ve Irak %0,48. Türkiye, Ekim 2019'da Rusya'nın onaylamasından sonra anlaşmayı resmen onaylamayan tek G20 üyesi. Karbon emisyonları ise TÜİK'in paylaştığı verilere göre 1990'da 2018 yılları arasında %135,4 arttı. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kutbu Ulusal Yavan Hayatı Sığnağı, yani Yavan Hayatı Koruma Bölgesine petrol ve gaz sondajına açacağını duyurdu. İçişleri Bakanı David Bernhardt tarafından imzalanan belgeyle sığınağın okyanus kıyı şeridini oluşturan 1.56 milyon dönümlük alanda petrol ve gaz aramak için sondaj yapılmasına karar verildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Bakan Bernhard gazetecilere verdiği demeçte bu petrol ve gaz programı binlerce yeni iş imkanı ve on milyarlarca dolar gelir kaynağı oluşturabilir dedi. Batı Öncelikleri Merkezi isimli Düşünce Kuruluşu'nun direktörü Jennifer Rockall ise bakanlığın kararına şu ifadelerle tepki gösterdi. Bu plan sadece geyiklere, kutup ayılarına ve diğer vahşi hayata zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda hızla ilerleyen iklim değişikliği karşısında aptalca bir girişim olacak Tamamı 19,3 milyon dönümden oluşan sığınakta boz ayı, kutup ayısı, gri kurt, rengi ve kutup tilkileri gibi hayvan türleri yaşıyor dedi. Biz yer altındaki petrol ve gazı çıkarıp yakmaya devam ettiğimiz sürece sonumuzu hazırlıyoruz. Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası kesiliyor. Görseldiği ve kendine özgün yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallara uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor. Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlarla yiyecek içecek Yiyenlere de denetimler kapsamında 392 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrilirken bu çukurlara girilmesinin yasak olduğu belirtilen tabelalarda asıldı. Uyarıcı levhaların önümüzdeki günlerde salda gölünün her yerine yerleştirileceği öğrenildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kanalı. Gezegenin Geleceği